Detret Dönemi Enes Yelgün Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, O'nun kulu ve gönderilen son nebi olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, asabına ve âline salat ve selam olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Alak suresinin ilk ayetlerinin nazil olmasıyla beraber yeni bir dönem başlamıştı. İlk vahyin onda oluşturduğu psikolojik etki çok büyüktü. Gerçekten sarsılmış ama özellikle Hatice Allahu anh'a annemizin desteğiyle toparlanıp durumu kabullenmeye başlamıştı. Bu sarsıntının en önemli sebeplerinden birisi Allah Resulü'nün daha önceden böyle bir durumla karşılaşacağına dair en ufak bir düşüncesinin dahi olmamasıydı. Sen bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmet olarak gelmiştir.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 bu sarsıntıyı daha da şiddetlendiren ise Allah Resulü'nün kâhinlere olan tavrıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları hiç sevmez ve onlardan hep uzak dururdu. Kendi halini onların bazı durumlarıyla karşılaştırınca benzerlik olduğunu düşünen Allah Resulü daha da sıkıntıya giriyordu. Fakat tüm bunlar Hatice radıyallahu anha annemizin desteği ve Varaka'nın açıklamalarıyla son bulmuştu. Asıl sıkıntıysa bu süreçten sonra başlamıştı. Çünkü mensup olduğu davayla ilgili daha ayrıntılı bilgiler öğrenmek isteyen Allah Resulü vahyi beklemeye başlamış ama vahiy gelmemişti. Fetret dönemi diye isimlendirilen bu zaman aralığı için farklı rivayetler mevcuttur. Fakat hangi zaman aralığını kendimize ölçü olarak kabul edersek edelim asıl olan böyle bir vakıada Allah Resulü'nün içinde bulunduğu psikolojidir. Cevabını veremediği birçok soruyla beraber günlerini geçiren Allah Resulü'nün ruh hali, Buhari'de şu şekilde anlatılmaktadır. Bir müddet vahiy kesilmiş, bize ulaşan haberlere göre Peygamberimiz mahzun olmuştu. Birkaç kez dağın zirvesinden kendini aşağıya bırakıvermek istemiş, o zaman Cibril kendine görünmüş, ''Ya Muhammed, sen hakikaten Allah'ın Resulüsün.'' demişti. Bunun üzerine ruhu sakinleşmiş, kalbi istikrara kavuşmuştu. Vahyin kesilme müddeti uzadıkça tekrar aynı hal meydana gelmiş, tam dağın zirvesine çıktığında Cibril kendisine gözükerek vazgeçirmişti. Bu fetret döneminin niçin olduğuna dair alimler farklı görüşler beyan etmişlerdir. Fakat bunların içerisinde ilk vahin oluşturduğu korkuyu atlatmak ve ikinci vahye karşı arzu oluşturmak diğer hikmetleri de içinde barındırması açısından zikredilmeye en layık olandır. Bu süreç içerisinde Allah Resulü risalet görevini almadan önce karşılaştığı garip olayları yaşamaya devam etmiştir. Hira mağarasında inzibaya çekilmeyi de bırakmamıştır. Yine Hira mağarasına gidip de geri döndüğü bir gün semada kendisine vahiy getiren meleği gördü. Melek ona sen Allah'ın Resulüsün deyince dizleri üzerine çöküverdi. İşte bu hadise içerisinde vahiy tekrardan gelmiş ve Petret dönemi bitmiş oldu. Allah Resulü ikinci vahi şöyle anlatmaktadır. Hira'ya inziva için gitmiştim. İnzivamı sona erdirip evime gitmek için mağaradan çıktım. Vadinin içinde bulunduğum sırada bana seslenildiğini duydum. Hemen önüme, arkama, sağıma, soluma baktım. Fakat hiçbir kimse göremedim. Sonra yine seslenildiğini duydum. Baktım ama bu sefer de kimseyi göremedim. Sonra yine seslenildi. Bu defa başımı yukarı kaldırdım. Bir de baktım ki melek havada duruyor. Çok korktum. Hatta yere yuvarlandım. Hemen evime koştum. Hatice'ye ''Beni örtüp bülüğün'' dedim. ''Beni örtüp bürüdüler, sonra üzerime su döktüler. Bunun üzerine Yüce Allah, ey bürünen, kalk ve uyar, Rabbini yücelt, elbiseni temiz tut.'' ayetlerini indirdi. Müddessir suresi de Alak suresindeki gibi içerisinde birçok ders barındıran bir suredir. Buradaki mühim noktaları inşallah ilerideki yazılarımızda ele alacağız. Fakat onlara geçmeden önce vahyin çeşitleri hakkında kısa bir malumat vermeye çalışacağız. Vahiy birçok farklı şekilde gelmiştir. Birincisi rüyayı sadika. Bu efendimize sallallahu aleyhi ve sellem gelen vahyin başlangıcıydı. Rüyasında ne görürse sabah aydınlığı gibi çıkar, aynen gerçekleşirdi. İkincisi Meleğin görünmeden onun kalbine ve ruhuna bazı şeyleri bırakması. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Ruhul Kudüs yani Cebrail ruhuma üfledi ki hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Allah'tan korkun, rızkı ararken güzel ve helal yolu seçin. Rızkın gecikmesi sizi Allah'a isyan ederek rızkı elde etmeye sevk etmesin. Çünkü Allah'ın katındaki derecelere ancak ona itaatle ulaşılır. Üçüncüsü, Melek, Efendimiz'e insan şeklinde görünür, onunla konuşur. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerini iyice anlar, ezberlerdi. Vahiy bu şekilde geldiğinde bazen sahabeler de meleği görürlerdi. Dördüncüsü, Vahiy ona bazen bir çan sesi şeklinde gelirdi. Bu vahyin en şiddetlisiydi. Hatta çok soğuk günlerde bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece terlerdi. Deve üzerinde ise vahyin şiddetinden deve yere çökerdi. Bir defasında Efendimizin bacağı, Zeyd bin Sabit'in radiyallahu anh bacağı üzerindeyken bu şekilde bir vahiy gelmiş, Zeyd'in ayağı çok ağırlaşmıştı, neredeyse kırılacak hale gelmişti. 5. Allah'ın semaların üzerinden vahyetmesi Miraç gecesinde namazın pars kılınması ve diğer ayetlerin inmesi gibi 6. Allah'ın melek vasıtası olmaksızın Musa bin İmran'la aleyhisselam konuştuğu gibi doğrudan konuşması Bu vahiy şekli Musa için Kur'an nazsıyla kesinlikle sabitti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de İsra hadisesiyle sabittir Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 37. sayısında yayınlanmıştır.